tabi seçim sonrası ilk programımız zorlu bir süreçten sonra bize daha çok çalışmak kalıyor galiba kültür politikaları ve insan hakları bağlamında doğal ve tarihi çevreyi korumak ve onurlu yaşam hakkına katkı sağlamak için ve tabi ki miraslarımızı korumak için biz bundan sonra daha çok çalışacağız diyoruz ve bir konuğumuz var hemen size onu takdim ediyoruz Serra Hamamcı Taşkent Hamamcıoğlu Taşkent hoş geldiniz Hoş bulduk, merhaba. Hoş geldiniz. Esas Splendid Otel'e de hoş geldiniz diyoruz, Aynen, <gülüyor> temsilcisi evet. olarak. Ee, şimdi sizi dinleyicilerimize anlatayım biraz. 73 yılından beri büyük adadasınız. Amerika'da Clark Üniversitesi'nde lisans, Boston College'da de yüksek lisans eğitimi aldınız. Mezun olduktan sonra Siemens firmasında çalıştınız. Daha sonra aile şirketi Hamamcıoğlu müesseselerinde çalışmaya başladınız. Bu arada 100 senelikte bir firma olduğunu tekrar buradan hatırlatalım. Evet, iki mi? tane 100 sen senelik firma. <gülüyor> evet, e, 14 sene sonra da yani çalıştıktan sonra ailenin bir diğer yüzyıllık yıllık işletmesi Splendid Palace'ın bakım, onarım, e, işletme her türlü iş galiba sizden sorulmaya başladı. Bakıcısı diyelim, Splendid Parası'nın bakıcısı. <gülüyor> Beşinci kuşakta temsilcisiniz. Ee, şimdi Splendid'i herkes biliyor adada ama belki bilmeyen dinleyicilerimiz vardır. Splendid dönemin Türk filmlerine, romanlarına da ev sahipliği yapmış çok özel bir mekan. Ee, 1908 1908 yılında açılmış, evet. Evet, ee, şimdi biz zaten görsellerimizi paylaşacağız... E, Splendid'le hem yeni hem eski hem tarihi hem tarihi kimlikleriyle de ilgili görseller paylaşacak S sosyal medya hesaplarımızın üzerinde programın sonunda onu da belirteceğiz e, ve e, bu, bu bilgiyi verdikten sonra Alp sorulara Hı. geçelim istersen <gülüyor> tabi Serhan'dan önce duyalım e, Splendid'in tarihini Splendid'in tarihinden önce aslında Splendid tanımanın çok kolay bir yönü var. Onu hı hı. söylemek istiyorum. Adayla, adaya yaklaşırken vapurla veya hı hı. tekneyle. Hı, e, düğün pastasına benzeyen otel e, Splendid Palast'tır. Kırmızı panjurları vardır. iki tane kubbesi vardır. E, New York Times bu ismi taktı otele. E, wedding Cake of a Hotel diyor. Hı hı. Biz de çok sevdik bu ismi. Ve özellikle düğün... E, Yapanlara her zaman söylüyoruz yani düğün pastası gibi bir otelde evleniyorsunuz diye o yüzden resimleri kendini aslında çok anlatıyor tarihçisine geldiğimiz zaman Splendid Palace kuran kişi e, Kazım Paşa e, Kazım Alpan Paşa Plevne kahramanı aslında Sakız adası doğumlu e, kardeşinin e, sayesinde İstanbul'a geliyor askeriyeye giriyor daha sonra Plevne kahramanı oluyor Sonra ona çok güvenildiği için Hicaz Demiryolu ona teslim ediliyor. Çok kısa bir sürede Hicaz Demiryolu'nu bitiriyor. Hicaz Demiryolu'nu bitirdiği sırada da anladığımız kadarıyla bir otel ihtiyacının, daha doğrusu turizmin gelecek olduğunu fark ediyor. Yolları da Güney Fransa'daki otellerle çakışıyor. Orada çok beğendiğim mimariyi, bir adaya taşımak istiyor. Kendisi adalı seyahlar olduğu Seyyahlar dönemi o tabii. Daha turizm yok. <gülüyor> Seyyahlar dönemi. Aslında turizm yavaş yavaş <gülüyor> başlamış. E, Sayfiye yerlerinde <gülüyor> oteller açılmaya başlamış o zaman. Zaten Splendid'in olduğu noktada da Yakomo Oteli var. 1900, e, bir kaynağa göre 1901'de, bir kaynağa göre 1905'te yanıyor. E, o arazi satın alıyor Kazım Paşa. Ve e, kendinin de adalı olmasının vermiş olduğu... Ee, mutlulukla diyelim, ee, Büyük Ada'da e, kendi hayalindeki oteli inşa ettirmeye başlıyor. kubbelerin eklenmesi tamamen Kazım Paşa'nın isteği. Ee, aslında e, mimar olan Galudilas Kızı ustada e, daha apartmana benzeyen bir bina inşa etmeyi öngörüyor ve illaki de e, ahşap yapmak istiyor. Kazım Paşa da hayır diyor ben e, taş istiyorum taş daha dayanıklı bütün Avrupa taş yapıyor biz niye ahşap yapıyoruz İlk kat otelde e, taştır ancak ikinci ve üçüncü katlar ahşaptır çünkü anladığımız kadarıyla Kahya korkuyor pardon Kalfa korkuyor yangından korkuyor e, daha çok e, depremden korkuyor ve bir şekilde ikna ediyor, bir rivayete göre tavla <gülüyor> <to> oynayarak kazanıyor <gülüyor> ve e, oteli tahtaya çeviriyor. İkinci kattan sonrası da tahtadır. E, belki bugüne kadar dayanmasının nedeni bu birleşim. Çok ileri Hı -hı. düşünceli e, bir şey. Re depremleri deprem atlatıyor. Depremlerdeki 999 depreminde tabii biz de hepimiz oradaydık. Hiçbir şey olmadı. Sonradan eklenen bir baca sadece yıkıldı dolayısıyla bence iyi bir şey yapıyorlar. Hı hı. 1908'de açıyorlar. 3 tane garson tutuyorlar Tokatlıhan otelinden. Bunlar Ermeni garsonlar. İleri görüşlüler. Otelin bütün mobilyasını Kazım Paşa ile beraber seçiyorlar. ...çok güzel mobilyalar seçiyorlar... ...çok güzel kristofol e, e, takımlar seçiyorlar... E, ...porselenler... ...her türlü... saydan lüksün tepe yaptığı bir dönemde... E, ...oteli açıyorlar... Hmm. ...ve çok da başarılı oluyorlar öncelerinde... ...ancak tabii hemen üstüne Balkan Harbi... ...onun üstüne Rusların... E, ...İstanbul'a gelmesi... ...Birinci Dünya Harbi'ni kaybetmemiz... ...işgal... ...derken otel çok zarar görüyor... Ee, Kazım Paşa geri almak zorunda kalıyor oteli işletmecilerden çünkü iflasa gidiyorlar Hı -hı. ve bütün eşyalarına el konacağı ortaya çıkıyor ee, İşgalde, işgal kuvvetlerinden kalan oluyor İşgal mu? kuvvetlerinde evet elimizde resimler Hı -hı. var İngilizlerin Hı -hı. işgal evet. ettiğine dair ama kalmıyorlar da sanırım karargah olarak kullanıyorlar Hı -hı. bir bölümü de Rusları yatırıyor Rus Hı -hı. gelen Rus Rusya'dan kaçan insanların yattığı bir yer hale geliyor beyaz, beyaz Rusların Sonra Cumhuriyet'in ilanı esnasında otel yeniden eski iştişamına kavuşuyor. Bu sefer Kazım Paşa kendi ele alıyor işi ve bir işletmeci tutuyor. Çok da uzun süre bu Rum müdür kalıyor ve oteli 1960'ların sonuna kadar da işletmeye devam ediyor. Kendisi de 98 yaşında vefat ediyor ve 1900 kaç tam olarak bilmiyorum ama sanırım 1940'larda vefat ediyor. Ve otel kızına kalıyor. Hı hı. Kızı yalnız hemen akabinde birkaç sene sonra vefat ediyor. Ee, onun da kızına kalıyor otel. Ee, tek kızı var zaten. Oradan da babamla amcama, oradan hı hı. da e, ileride bizim işletmemizde olacağı gözüküyor. Amcam, abimle ben varız. Ee, şu anda beşinci kuşak. Ben... Hı hı. E, Bakım ile ilgileniyorum diyeyim sahipleri babamla amcam daha nice tamam. kuşaklara şimdi tarihimde yönetimde yönetim, yönetim profesyonel ee, bir müdürümüz hı. var otel müdürümüz var ve onun kurduğu bir grup var tabi e, biz yönetime kısmi karışıyoruz hı hı. diyelim e, tabii ki karışıyoruz çünkü orası biz evimiz hı hı. E, ne kadar istemesek de Tabii. Karışıyoruz Şimdi tarihçenizi anlatırken Önemli bir şahsiyet var Ona değinmeden geçmeyelim Babaanneniz evet, Oradaki babane. dönüşümü ve bugüne gelişinin Mimarlarından biri esasında anladığım kadarıyla Evet 1979 yılında Büyük bir yangın oluyor Büyükada'da Bu kulübün binası Sümer Oteli, Akasya Oteli Yanıyor Aynı zamanda bizim de önümüzdeki bütün ağaçlar Ve önümüzdeki küçük iki tane Biri şu anda kahve dünyasının İkisi de aslında kahve dünyasının kullandığı binalar. Eski berberimiz ve eski pastanemiz. Onlar hmm. da yanıyorlar. Zün külliyeye ait yani onlar. Evet onlar da bize ait. Hmm. Onlar da yanıyor. E, hatta önümüzdeki bütün ağaçlar da yanıyor. Ancak e, Allah'ın bir yardımı diyelim rüzgar dönüyor. Hmm. Bu arada da otelin tepesinde bütün otel, babam dahil herkes sular atıyorlardı hmm. zaten otel kendi kendine tutuşmasın diye. Bir şekilde yangın e, öbür tarafa gidiyor ve biz kurtuluyoruz. Hı hı. Çok erimişti bütün boyaları hatırlıyorum. Geri geldiğim sabah ben hı hı. çok iyi durumda değildi otel ama en azından otelin tamamı kurtuluyor. Hı hı. E, sonra dedem bunun için bir e, çalışma yaptırıyor. Oteli e, yıkıp yeniden yapmak ve oraya bir apart, otel e, apartmana çevirmek için. Küçüktüm ben hatırlıyorum planlarını gösterdiğini içinde böyle havuzlar olan çok modern bir binaya hı hı. dönüş. E, ki zaten Sümer'de biliyorsunuz apartmana döndü. Ee, babaanneme imzaya kalıyor iş. En son saniyeye kadar bekliyorlar. En son babaannemin imzası atılacak. Çünkü mülkün sahibi babaannem. Ee, ve orası yıkılacak. Ve bir apartman haline getirilecek. Ve babaannem diyor ki hayır... Kime sordunuz bunu yaparken? Burası benim otelim. Ben ölmeden hiçbir şey yapamazsınız. <gülüyor> Ahmetli de dedemden sonra vefat etti. <gülüyor> Biz UNESCO grubu olarak şükranlarını ben de, sunuyoruz. Bende Seyra <gülüyor> olarak aynı şekilde. Böyle çünkü... bir değeri bugüne kadar taşıyıp getirdiği için yoksa şeyimiz bizim... Herkesin bir apartmanı var ama kimse bir Splendid'i yok. Evet. <gülüyor> Peki. Bir de önemli şahsiyetler var tabii Splendid'de. ...hayatları buluşmuş, çakışmış... ...bunlardan tabii önemlisini... ...siz söyleyin. <gülüyor> yani biz kayıtlarımıza baktığımız zaman... ...ne yazık ki çok fazla kayıt yok elimizde ama... E, ...bilumum... E, ...kayıtlardan bulduğumuz kadarıyla... ...Yahya Kemal Bey atlı kalırmış otelde... ...bir önceki... E, ...devrik... ...devrik demeyelim bir önceki İran Şahı... ...Pehlevi ailesinden evvelki... ...Vahdettin'in kızını istemeye gelmiş... E, ...o uzun bir süre kalmış... E, beğenmemişler çok Hı. çirkin bulmuşlar sayeden resimleri var maşallah <gülüyor> <gülüyor> söylenecek pek bir şey yok e, onun dışında otelde kalan e, tabi ki zaman içinde Atatürk ziyarete gelmiş birkaç defa kalmamış ama e, birkaç defa otelde bulunmuş balalara yemeklere katılmış zaten Hı. ailenin Şişli'deki e, apartmandan komşusu aynı zamanda da Şam görevinde Kazım Paşa'nın yanında yer almış Hı. dolayısıyla aileye yakın bir şahsiyet ee, dinleyicilerimiz için şeyi de belki canlandırmaları için söyleyelim. Otele ilk girdikten sonra sağda çok güzel Atatürk'ün o baloda dans ettiği fotoğraf var tabii. E, evet, aslında Bütün o birinin düğünü. Çok kişinin bildiği de bir fotoğraf esasında. Aynen o var. O çok bir, bir hatırlamam gerekiyor aslında biraz sonra ama bir kuzenimizin e, ...düğünü sanırım. Hmm. Balodan olan, e, olan bir fotoğraf değil mi o? Balo değil, o bir düğün. Hmm. O bir düğünde çekilmiş bir fotoğraf. Evet. E, o düğünde dansı sırasında... bir ...uzak bir akrabamızın düğünü diyelim... Hı -hı. Or ...orada konmuş. Ama aslında orada kimsenin görmediği başka bir fotoğraf var. Tepeye baktığınız zaman... ...Anatürk'ün kendinin çok güzel bir fotoğrafı var. Evet. Çok da büyük bir fotoğrafı. O da yani 1920'lerden kalmadır... Hı -hı. E, Asıl fotoğraf o Hı -hı. ama kimse anlamıyor onu. de dediğiniz şeyin e, resepsiyonun... yemek odasının yemek odasına yani, girerken. Yemek odasında. Evet. Kazım Paşa'nın kızıyla da. Çok güzel ayrıca, bir fotoğraf. O ayrıca evet bir var. de Kazım Paşa'nın e, torunuyla. Torunu değil torunuyla. Hı -hı. Kazım Paşa'nın kızı Nazira Hanım. ...Nazira Hanım iki kızı var. Biri benim babaannem. Biri de Mualla ki benim göbek adım da Mualla. E, Mualla ile beraber olan bir resim var bizim otelin terasında çekilmiş. Fethi Okyar'ın kızı diye yazar her yerde aslında. Evet. Çünkü yanındaki de Fethi Okyar. Evet. Fethi Okyar da biliyorsunuz adadaki büyük botanik bahçenin sahibi. Evet. Adada beraberlerken çekilmiş bir resim. Yalnız Mualla teyzeyi hemen akabinde kaybediyorlar. Tezveren'den. Evet. O yüzden aslında Atatürk çok da sinirleniyor. Ve bir daha da gelmek istemiyor otele. Bu evet. ee, bu çok üzülüyor sayeden. E, bu kadar genç yaşta bir kızın e, tezveramdan kaybedilmesine. O fotoğraf var. E, daha var tabii ailede aslında babamdan araklamaya çalıştığım bir sürü resim var ama vermiyor. Bak geçin kimden Yani onların fotokopilerini koruyor, çekip korumak istiyorum aslında. Kartları var, mektupları var aslında. Koyabileceğimiz bir sürü şey var ama onlar Hamamcıoğlu ailesine yazılmış. E, bazı... E, Hamamcıoğlu demeyelim aslında yanlış oldu özür dilerim. Tokgöz evet. ailesine yazılmışlar. Onlar aileye yazılmış. Otele değil. O yüzden sanırım koruyorlar. Evet. Tabii şimdi yüz yıllık aileler de var. Adalarda. Adaların özelliği o. Geçenlerde biz Hacı Bekir ailesinin beşinci kuşaydı ağırladık. Siz ve daha esassa birçok... Aile var böyle köklü ve bir yerin dönüştürülmesi, geliştirilmesi için onların katkıları çok çok önemli. Tabii bizim UNESCO çalışmalarımız için de sizin vereceğiniz katkılar çok çok önemli. Bu yüzyıllık aileler ve adaya vereceği katkılar neler olabilir? Ayrıca bir de bu sorunun bir de karşı tarafı var. Siz de önemli ve tarihi bir müessese olarak adalardan ne beklentiniz var? Şimdi biz zaten bir yüzyıllık e, Markalar Birliği diye bir e, derneğe üyeyiz. Burada saydan yüz açmış aşmış olan e, aynı ailede kalan şirketlerin e, topluluğudur bu. Yani mesela komili de onlardan bir tanesidir ama ne yazık ki aynı ailede değildir artık. Hacı Bekir aynı ailededir. Beşinci veya altıncı kuşak olması hı hı. lazım. Biz de Splendid tarafında beşinci kuşak, Hamamcıoğlu müesseleri tarafında altıncı kuşak olarak devam ediyoruz. E, aynı ailede kalmış. E, bu bir değere sahip çıkmanız için aslında e, ona onun size para kazandırmasından daha önemli şeyler olduğunu gösteren bir e, durum. ...Amerika'da bunu araştırıyorlar. Saydan beşinci, altıncı kuşağa gelmiş... ...aile şirketleri yüzde birin altında. Bugün Türkiye'de de... ...bir parmakla, yani iki parmakla... sayabildiğiniz aileler var. Daha çok olacak bir elliyi... ...bulacağını düşünüyoruz. Bunlar ne yapabilir derseniz bir kere... E, ...şu da araştırabilirler. Bir ailede beş altı kuşaktır ...bir iş devam ediyorsa... ...bunun bir nedeni olması lazım. Yani bu bir şans olamaz... Ee, hadi bir tane de şans oldu 50 tane de şans olamaz. Ortak noktayı bulmamız lazım. Bizi bir arada tutan bizim sayeden bu işi bu kadar uzun soluklu yapmamızı sağlayan şey nedir? Bunu bulduğumuz zaman bütün diğer şirketler de kendilerine bunu uygulayabilirler. Sizin herhalde yazılı olmayan bir aile anayasanız var. A Yazılısı aslında bunun yazılı olması lazım. Yazılısı yok ama hı. aslında bu benim en düşündüğüm, yapmayı hı. istediğim şeylerden bir tanesi. Yazılı olmayanı var. Hı hı. Yazılı olmayanı ben nasıl ortaya çıkardım bunu da söyleyeyim. Hı. Bundan birkaç sene evvel rica ettiler bir konuşma yapmamı. Ve ben de o zaman Hamamcıoğlu'nda çalışıyordum. Bir üniversitede konuşma yapacağım. saydan kendim de araştırmaya başladım. Neden biz duruyoruz? Neden hı hı. diğerleri durmamış diye. O sırada çıktı ortaya. Bir kere birincisi benim aklıma göre... Benim konuşmama göre de yaptığım konuşmaya göre de bir aile çok büyürse çok dağılırsa o zaman zaten kontrolü kaybediyorsunuz. Dikkat edin bütün yüzyıllık ailelere bakın çok az çocuklu ailelerdir. Çok az e, kuzenler vardır. Aileler genelde aynı hat üzerinde ilerlemişlerdir. Aynı şekilde çocukları az olduğu için belki de o çocuklara verdikleri eğitim seviyesi hem aile eğitimi hem ...normal üniversite, lise ya da zamanın ne gerektirdiyse... ...onun verdiği eğitim çok daha spesifiktir, çok daha geniştir, çok daha e, fazladır. Sizde doğduğunuz günden itibaren e, şirketin de ailenizin bir parçası, bir kardeşinizmiş gibi davranılır. Yani Splendid bugün benim için bir teyzedir, bir annedir, bir e, yani yakındır sayeden. Splendid'i benim çok basit şeyler için satmama imkan yok. Ama yeni bir oteli yaparsınız, iyi bir fiyat gelir satarsınız. Değil mi? Evet. E, onu aşılamışlar size. Bunu benim bir şekilde ayakta tutmam lazım ve bunu en iyi şekilde ayakta tutmam lazım. İşte bu da orada UNESCO'ya geliyor. Biz adada bu insanlara bu hissi verebilirsek, ben bu binanın sahibiyim ve ben bu binanın sahibi olmaktan gurur duyuyorum. Ve bu binayla, Bütünüm. Bir, bir Buna bakacağım ve bu da bana bakacak diye Hı -hı. bir his verebilirsek insanlar evlerine, bahçelerine çiçeklerine sahip çıkarlar. Beti Okyar'ın bahçesi muhteşemdir. Hı -hı. O bahçeye sahip çıkılması lazım. Splatid'in mimarisi muhteşemdir. Ona sahip çıkılması lazım. Bugün Lucien arkasında almış olduğu John Paşa Köşkü Hı -hı. dünyada şey, benzeri olmayan bir yapıdır. Hı -hı. İşte o sahip çıkıyor. Hı -hı. O belki daha sonradan aldı ama ...o mantaliteyle yetişmiş bir aileden bir insan. Evet. Troçkin'in binasına sahip çıkılması lazım. Daha binlerce bina var da bu şekilde. Tabii, tabii. Hı hı. Şimdi haliyle... E, ...bunun bir de ticari kısmında konuşmamız... ...finans kısmında konuşmamız gerekiyor. Bu kadar güzel, bu kadar büyük yerlerin... E, ...finansal olarak da... ...sürdürülebilir olması çok önemli. E, ben... E, Size direkt olarak sormak istiyorum gerçekten splendidten para kazanabiliyor musunuz istediğiniz kadar ki Hayır, sürdürülebilmesi için önemli yoksa hakikaten bir de gönülle sürdürülmesi var bu işi. Splendidten para kazanmanın imkanı olmadığını hepimiz biliyoruz bunu doğduğumuz günden beri biliyoruz <gülüyor> ee, ve böyle de olacak her zaman ama splendidten şöyle bir beklentimiz var kendine bakması Splendid kendine baktığı sürece bizim de ondan bir gelir beklentimiz yok. Ama kendine baksın, binaya baksın, etrafına baksın. O bizim için yeterli. Yani ama tabii şöyle bir şansımız da var. Bizim bir de arkamızda bir hamamcıoğlu var. Hı -hı. Hamamcıoğlu sprandide bakıyor. Hı -hı. Ee, i̇nşallah diğer insanlar için de aynı şey geçerli olur. Yani bir gelir getiren bir mülkiyetleri olduğu için diğerine sahip çıkabilirler. Hı -hı. Tabii ki ben demiyorum hiçbir şeyiniz yoksa dökülen bir evde yaşamaya devam edin. Ve olacak iş değil haklısınız. ...ama bir şekilde onun daha en azından onun değerini bilecek birine devredebilirseniz... John Paşa Köşkü'nde olduğu gibi... <gülüyor> e, ...o zaman en azından bir şekilde o bina da yaşamaya devam eder... ...oraya bakan insan da ondan bir zevk alır ve devam ettirir. Yani her adaya gelen esas da büyük zevk alıyor. O vapurla iskeleye yanaşmadan önce o e, ince gibi e, binayı görmek... ...gerçekten herkese değil, mutluluk herkes katıyor. Bir herkes için geçerli. Yani Hı. ben etrafımdaki diğer binalara bakıyorum... ...azıcık baktığınız zaman yeterli. Hmm. O kadar güzeller, o kadar hmm. insanın hmm. gözüne... Ya Bugün İstanbul'un neresinde bu binalar var? Hiçbir yerinde kalmadı. Bir kere zamanında Soğukçeşme Sokağı yapıldığı insanlar gezmeye gitmişlerdi. Ölüyor. Yani bunlar Soğukçeşme Sokağı'nın aslı işte orada. Soğukçeşme Sokağı evet. Ee, o zaman programın sonuna doğru geliyoruz. Hızlı hızlı sorularımızı soralım. Daha ben şey Peki. öğrendim. Ee, <gülüyor> <gülüyor> Benim de hala çok merak ettiğim şeyler var. Müşteri profiliniz... Biraz da açar mısınız? Müşteri hani Son senelerdeki durum, bu senedeki durum. Eskiden bizim müşteri profilimiz adada yazı geçirmek üzere gelen, e, ailelerinin yanında kalmak istemeyen, iki üç ayı Büyükada Splendid'de geçiren musevim adamlardı ve mesulardı. E, ancak tabii ki zamanın değişimiyle, bütün musevi ailelerin çoğunun Bodrum'a taşınmasıyla, bizim de e, oteli renove edip, daha bir ev kıvamından otel kıvamına geçirmemizle beraber müşteri portföyümüz tamamen e, Türkiye'de yaşayan ekspatlar e, genç e, hafta sonunu geçirmek isteyen ama Avrupa'ya gitmek istemeyen ancak Avrupa'ya bir hava isteyen e, genç hı hı. E, insanlar aynı şekilde e, Türkiye'ye gelen Avrupa turistleri bu hafta sonu mesela İngiliz düğünü ağırladık İngiliz sırasında bilimum Stockholm'dan, Hollanda'dan insanlar var. Bunlar nereden çıktı dedim. Bunlar adayı gezmeye gelmişler Hı -hı. dedi. Avrupa adanın değerini biliyor. Hı -hı. Avrupa'da bu benim beşinci gelişim. Bu benim dördüncü gelişim gibi şeyler duyarsınız. Hı -hı. Bir kere geldiği zaman adayı anlıyor. anlıyor. Ve dünyada pek de fazla böyle bir yer olmadığını. Evet. ve Elini çabuk tutması gerektiğini. Çünkü bu buranın da elden gittiğini fark ediyor. Ve gelip keyfini çıkarıyor. İngilizler var mesela. İngilizler bayılıyorlar. Hı hı. İngilizler e, off sezonda gelirler. Yani Mayıs'ta, Ekim'de, Kasım'da gelirler. Çünkü onlar için hala hava çok sıcak. Denize girmek gibi bir beklatın. zaten yok. Ama o havayı hissetmek istiyorlar. Hı hı. Motorsuz bir e, alan yani dünyada zaten çok Biraz. yok herhalde. Aklıma bir şey geldi onu bir söyleyeyim. <gülüyor> Daha doğrusu da sorayım değil de söyleyeyim. Fikrinizi alayım. E, Şimdi Şimdi e, splendid parası demin aslında bu e, Derya bunu kısmen söyledi. Splendid parası tabii ki adaya bir değer katıyor. İşte e, UNESCO listesine başvururken de bizim de göstereceğimiz şeylerden biridir. Fakat aynı zamanda da ada olmasa splendid de olmaz. Kendi başına olmaz. Yani ada onun için e, bu e, bu tür çalışmalara destek veriyorsunuz. Onu da farkındayım. Yani bizim toplantılarımız vesaire. Ee, bu konudaki işbirliklerini sizin etrafınızdan sadece bizde değil ada çapında genişletme fikri size yakın geliyor mu? Ada taraf tabii ki ada hmm. etrafında genişletilmesi lazım. Unesco ile ilgili her türlü yani her Hı -hı. türlü kültür mirasıyla ilgili. Yani ya ben, ben tabii mesela biyenal e, konusunda benim Hı. için mesela... biyenal bu bu işin başıdır. 2015 biyenalı. Biz 2015 biyenalini ee, çok zorlanarak yaptık, inanın Hı. çok zordu bizim için. On tane odayı kapatıp satmamak e, bir buçuk iki ay boyunca Hı -hı. bunu kaldırabilecek güçte bir yer pek de yok. Evet. evet. Ee, ve yeni yapmıştık biliyor musunuz daha o odaları? Bir de evet. öyle bir durum var. Dört tanesi <gülüyor> eskiydi ama altı tanesi yeniydi. Tabii ki bir yenile bize bir para verdiler, en azından minimum bir şeyi Hı -hı. karşılamak için. Hı -hı. Sağ olsunlar, o bakımdan söyleyecek bir şey yok. Ama e, 2017 bir yenileni çok istedik almak. Hı. vermediler. Ona çok üzüldük saiden. 2019'a kısmetse eğer, eğer bina da yapılırsa hı. Tepe'deki Rum eee işte o zaman adanın keyfine doyum olmaz. Alacağız inşallah. <gülüyor> Bu arada Afrodisiyas'ın bir güçlü ailenin arkasında olmasıyla UNESCO'ya dahil olmasını da unutmayalım. Adada bir sürü var. Evet. Efendim programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyoruz. Bize sosyal medya Dünya Mirası Adalar Facebook, Twitter ve şeyden ulaşabilirsiniz Instagram hesaplarımızdan. Program konuğumuz Serra Hamamcıoğlu Taşkentli Splendid Hotel'in beşinci kuşak temsilcisi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben destekçimiz Mahmut Beyazıta ve özellikle teknik masada Selahattin Çola'ya da çok çok teşekkür ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere hoşça kalın adalar hepimizin. Hepimizindir adalar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. <gülüyor>